Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar başlıklı programda yine birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz şehir tiyatroları dramaturklarından e, Sayın Hilmi Zafer Şahin. Kendisi de benim can arkadaşım olduğu için ismiyle hitap edeceğiz birbirimize. Zaferciğim hoş geldin. Hoş bulduk Ülkü. Şimdi işte şurada şöyle başlayalım ee, dinleyicilerimize. Bir de şehir tiyatrolarının kaçıncı yılı bu sene? Biz bu yıl 97 yaşındayız. 97. yıl. Buradan girerek şehir tiyatrolarından biraz söz edelim genel olarak. Efendim 1914'te büyük o dönemin büyük tiyatro adamlarından André Antoine'ın davetiyle birazcık okul, birazcık e, tiyatro e, profesyonel tiyatro topluluğu gibi kurulmuş bir ee, ...ve Darül Beday'ın adını alarak kurulmuş bir birim. Belediyeye bağlı kurulmuş. Dönemin e, İstanbul Belediye Başkanı Şehremini... Şehremini... E, ...Cemil Topuzlu'nun e, sayesinde kurulmuş olan bir kurum. E, bu kurum belki de e, Cumhuriyet dönemini de hazırlayan kurumlardan bir tanesi. Çünkü... O dönemki insanların 1914'te kurulduğu da düşünülürse kafalarının nasıl çalıştığını da ortaya koyan bir yaklaşım. Daha savaşa 3 ay kala, yani. Dünya Savaşı'nın çıkmasına, böyle bir kurumun kurulmasına soyunan anlayış sanıyorum Cumhuriyet'i de hazırlayan. E, ...kafanın karşılığı. Değil mi? Harika, harika. Cümle çok güzeldi hakikaten. Bu ülkeyi ilgilendiren bir cümle bence. Peki, şimdi demek ki... ...üç yıl sonra yüz yaşında şehir tiyafetleri. Evet. Mükemmel. Y Yüzüncü yıl için şimdiden bir çalışma var mı? E, şimdi onlarla ilgili bir, birkaç tane... ...ana başlıkta sayabileceğim. Yani gösterimlerin belki dışında. E, bir kere kurumu tanıtan... ...yayınlar olacak... Hı -hı. Ee, örneğin 170 yaşındayken yapılan kurumun e, bir çalışma vardı. Bütün oyunların e, dökümü çıkartılmıştı. Hı -hı. Onların da eksiklikleri tamamlanarak yine e, araştırmacılara, tiyatro insanlarına katkı verecek şekilde işte kimin yazdığı, kimin çevirdiği, kimin yönettiği tabii, tabii. hatta hatta yapabilirsek e, kimlerin de oynadığını içeren e, bir e, çalışma yapacağız. Onun dışında ...ya bu kitapçığı daha geniş tutarak bunu elimizdeki görsel olanaklarla birleştirip parmanlayıp bir kitaba yayına dönüştüreceğiz... ...ya da onu ayrı bir çalışma olarak görsel yanını başka bir tarihçi olarak sunacağız. Sanatçılarımızla ilgili çalışmalar var. Emekli olan sanatçılarımızın anlarından yola çıkarak şehir tiyatrosunu sözlü tarihini yazmayla ilgili... ...girişimler var. Bu konuda... ...şehir tiyatrosunun değişik birimleri... ...ve dramatürgi birimi de... ...çalışmakta. Ee, belki de... ...bunlardan yola çıkarak... ...belki şehir tiyatrosunun kuruluş aşamasını... Hmm. E, ...sahne açısından da... ...gündeme getiren... çalışmaları olabilir. Bu belki bir yazarlarla... ...bir bağlantı kurulup bir çalışma yapılabilir. Ya da... E, ...o dönemin oyunlarından birkaç tanesi... ...yenileştirip üzerinde bir dramaturgü çalışmasıyla... E, ...seyirciye ulaştırılabilir. Evet. Biz bu çalışmayı... ...bundan... ...artık 27 yaşında olduğu için rahatlıkla söyleyebilirmiş... E, ...lüks hayatı seyredenler bileceklerdir. Tabii, tabii. O dönemde oynayanlarla... E, ...bu dönemde oynayanları bir arada görüyor seyirci. Yani sahnede... ...bu dönemde oynayanları görüyor... Ama diğer yanıyla da ilk oynanışındaki sanatçılarımızın fotoğrafları oyunun başında akıyor. Bu belki de bir görsel e, şölene dönüşüyor. Evet harika gerçekten harika. Şimdi e, e, şehir tiyatrolarının pek çok sahnesi olduğunu özellikle son yıllarda yeni sahneye ek eklendiğini biliyoruz. Bu çok sevindirici bir şey tiyatro adına sanat adına. Sahnelerimizden söz eder misin? E, şehir tiyatroları e, İstanbul'un demgelinde her Yakası'nda var. İsterseniz Anadolu yakasından başlayalım. Hı hı hı. Ümraniye sahnemiz var. Ümraniye merkezinde e, Haldun Alagaş e, spor ile yan yana. E, Üsküdar'da iki sahnemiz var. Bir tanesi müsahipsizade Celal Türk tiyatrosunun büyük adı. Onunla adanmış Doğancılardaki hı hı. tiyatromuz. Diğeri ise e, bundan 6 e, yıl kadar önce kaybettiğimiz Kerem Yılmazer'e... Adını verdiğimiz Kerem Yılmaz Er sahnesi. Onu da Zeynep Kamil Yokuşu'nun orada e, görmek mümkün. Yine Kadıköy'de e, herkesin belki bir buluşma yeri gibi olan Kadıköy İskelesinin orada da Kadıköy Haldun Taner sahnemiz var. Evet. Bu yakada ise e, bir gene e, Üsküdar Tiyatrosu'nda olduğu gibi bir mahalli tiyatromuz olan Fatih Tiyatromuz Reşat Nuri sahnemiz var. Gene bir yazarımıza adanmış bir sahne ee, Bunun yanı sıra Kağı bir sahnemiz var Sadavas sahnesi o da e, büyük şehhirle Kağı Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla bize sunulmuş olan bir sahne e, seyirci sayısı açısından bayağı yoğun bir sahne anımsadığım kadarıyla 4 601 kişilik bir sahne e, sahne büyük geniş bir sahne diğeri ise Gazi Osman Paşa sahnesi. Biz bu sahneyi son birkaç yıldır daha çok çocuk tiyatrosuna ayırdık. Sahne düzeni, oranın oturma düzeni hepsi çocuklara uygun olarak biçimlendirildi. Yine atladığım bir yer var, bir şey var. Katane sahnemizde Feriye Egemen sahnemiz var hı hı. ve biz o Feriye Egemen sahnesinde yine çocuklara oyunlar oynuyoruz. Bunun yanı sıra herkesin bildiği işte geçen yıl yeniden Yıkılıp ve yapılan e, musiner Ertuğrul sahnesi var. O da Harbiye'de e, bulmak mümkün. da hemen e, bu çevrede oturanlar. Evet. Şimdi hemen istersen şeye geçelim. Oyunlara geçelim. E, bu seneki repertuardan başlayalım. Perdelerinizi dün açtınız değil mi Zaferciğim? Evet. Evet. E, e, şimdi e, yer alan, sahnelerinize yer alan oyunlardan başlayalım. Ondan i̇şte. önce ben istersen Hı. bu yıl... E, biz her yıl son dönemde temalarla yürüyoruz. Geçen yıl kültür başkenti olması nedeniyle e, İstanbul temalı oyunlar oynadık. E, bu yıl ise e, devlet tiyatrolarının ve <gülüyor> oyun yazarları ve çevirmenler derneğinin Oyçevin, Oyçet'in e, ortak kararına şehir tiyatrosu da katıldı. E, demokrasi kavramını öne çıkartan oyunlar oynamayı planlıyoruz. Tabi demokrasi kavramı nereye çeksen götürülen bir kavram evet. ama e, biz bunun içine daha çok haklar, e, ayrımla, ayrımcılık e, ya da e, çocuk haklarıyla ilgili e, gündeme gelecek konuları getirmek istiyoruz. Ve oyunların da içeriklerini buna göre biçimlemek istiyoruz. Tabi bütün hepsi bunlara göre biçimlenmiyor ama genelde buna özen gösteren bir repertuar hazırlamaya ...çalıştı şehir tiyatrolarım. Çok yerinde doğrusu, yerinde bir karar. Ee, oyunlara geçelim isterseniz Afer'ciğim. Şimdi efendim bu yıl bizim ee, çok sayıda oyunumuz var. Bunların birkaç tanesi belki Ekim programı üzerine konuşurken... ...daha yoğunlaşarak söz edeceğiz ama... ...bunlardan bir tanesi şark dişçisi. Agop Baromya'nın yazdığı, Bogos e, Çalgıcıoğlu'nun... E, ...dilimize çevirdiği, müziklerini Selim Atakan'ın yaptığı ve Engin Alkan'ın yönettiği bir oyun. Hı hı. Bu e, bundan 100 yıl kadar önce bu topraklarda yazarlık yapmış bir Ermeni e, hemşehrimizin e, yapıtı. Harika. E, onu müzikle de besleyerekten e, hoş bir hale getirdik. İyi bir komedi. E, seyircilerin ilgisini çekecek hatta, hatta Engin Alkan'ın rejisiyle daha farklı olacağını... Gözledim son provalardaki ben çalışmalarda. Ederim. Diğer oyun kargaşa. Bu oyun birazcık da benim de katkımın olduğu bir oyun. Abdülmanem Ameyri diye Suriyeli bir yazarın Hı -hı. ve oyunu da kendisi yönetiyor. Suriye tiyatrosunun bugün önde gelenlerinden birisi. Ezgi Sümer Yolcu'nun e, çevirmenliğini yaptığı bir oyun. E, bu oyun ise... Belki e, bize en yakın duran yabancı oyunumuz diyebilirim bu yıl için. Anladım. Çünkü özellikle töre cinayetlerinin, e, kadın, kadına yapılan ayrımcılığın, hı hı. E, baskının gündeme getirildiği bir oyun. Altı kadın üzerinden e, Suriye'deki kadının çilesi anlatılıyor. E, bunlar değişik kesimlerden bir araya gelmiş kadınlar ve bu kadınlar... Ee, kendi dertlerini anlatıyorlar sahnede ee, Yönetmen de çok daha e, Çağdaş tiyatronun Modern tiyatronun olanaklarını, anlatım olanaklarına yakın duran bir yönetmen Sanıyorum seyirciler içinde evet, Hem yeni bir Ülke tiyatrosunu tanımak Hem de ...onun bize de yansımalarını görecekleri bir çalışma. Ben doğrusu bir tiyatro yazarı olarak Suriyeli bir yazarın oyunu hiç görmedim. Hatta çevrilmiş midir onu da bilmiyorum. Bir e, çalışması daha var yankı diyor. Onu da bir çevirisini ben yaptım. Bir arkadaşımla biliyorum. Çok güzel bunu da öğrenmiş oldum. Evet. Ee, diğer oyun e, tiyatro severlerinin genelde tanıdığı bir oyun. Neil Simon'ın e, Anton Çovuk'un öykülerinden ve oyunlarından... Yararlanarak, Hı -hı. biçimleyerek yaptığı bir oyun. Sevgili Doktor. Hı -hı. Ee, yine tanınmış bir çevirmenimiz Sevgi Sanlı. Ee, bu oyunu dilimize kazandırmış. Yönetmen ise e, Taner Barlas ee, Özellikle çoğun mizahı yakalayan, kara mizahı yakalayan yapıtlarının buluşması diyeceğimiz evet, bir evet. Harika oyun. Evet, harika bir oyundur. Evet. Ee, günlük müstehcen sırlar. Marco... Antonio de la Paro adlı bir e, İspanyol yazarın yapıtı. deniz Yüce dilimize kazandırmış, Hı -hı. Yıldırım Fikret Ura da sahneye koymuş. Bu oyunda baskı dönemlerindeki insanların davranışları ile ilgili güzel bazen komediyi de yakalayan ama e, o arkadaki ağlanısı ağlanılası yanı da gösteren bir yapıt. Hı -hı. Otobüs yine e, Bulgar tiyatrosundan Stanislas Stravitski'nin bir oyunu ve ülkemizde de pek çok topluluk tarafından da sahnelendi. Hmm. Bilinen bir oyun. Ee, yine o da e, Bulgaristan'ın özellikle sosyalizmden kapitalizme geçiş sürecinde... ...o insanların bilinmez bir yolculuğa çıkışlarının evet Zaten otobüsünün tümüyle otobüsün içinde geçer değil mi? Nereye gidildiği belli değil. <gülüyor> belli değil, çok hoş ee, bir oyunu, çok Ama hoş. hiç de durmayan bir otobüs. Evet, evet. Bu süreci de herkes nereye gittiğini bilmeden gidişi mizahla anlatan bir oyun Çok harika bir oyun. Diğer bir oyun e, gene Türk tiyatrosunda zaman zaman sahnelenmiş e, Rosenbergler ölmemeli Hı -hı. adlı oyun. Alen delüksun bir oyunu. Hı -hı. E, oyun belki de 20. yüzyılın tartışılan e, bir idam cezasını evet. gündeme get getirmekte. İşte hepimiz biliyoruz iki karı, ko e, karı kocanın Rosenberg ailesinin işte Sovyetler Birliği'ne nükleer sırları, öne, sırları ya da işte atom bombası ile ilgili hı hı. sırları sattıkları ile ilgili Amerika'da yargılanmaları bir yanıyla da bir görüşe göre de yargısız infazla evet. yok edilmeleri sistemlerin aslında birbirlerine güç gösterisinin arasında ezilen bir aileyi evet. anlatan oyun. Çok Bu arada bir, da bir oyundur, adalet evet. mekanizmasının nasıl işlediğini de bize gösteren evet, bir çalışma. Evet evet. Ee, diğer oyun ise e, gerçekçilikle simgecilik arasında duran e, ünlü Norveçli yazar Henrik Ibsen'in Hedda Gabler adlı oyunu. Ee, bu oyunu e, Tunç Alman dilimize kazandırdığı e, Emre Koyuncuoğlu da yönetecek daha oyunun provaları başlamadı. Hı hı. Ama oynanacak oyunlarımız arasında. Hedda Gabler'de o aristokrasinin çöküşünü... Ve yeni sınıf anlayışının gündeme gelmesini, değerlerin artık para düzenindeki değişimini anlatan e, bir kadının üzerinden anlatan oyun. Biraz önce atladım. E, rozenbergler ölmemeliydi de Orhan Alkaya arkadaşımız yönetti. Evet, çok güzel. E, yönetiyor. Provası devam ediyor onun da. Diğer bir oyun ise e, şehir tiyatrosunda iki yıldır süre gelen... E, bir oyun dizisinin karşılığı e, sırt Tiyatrosu'nun önemli yazarlarından düşen Kovaçevic Devlet Tiyatrosu hatta profesyoneli sahneli diyor. <gülüyor> e, onun e, üçüncü oyunu bizdeki. E, buluşma yerini oynamıştık. İntiharın genel provası bu iki oyunda zaten sürüyor. <gülüyor> e, buna bir de dar ayakkabıyla yaşamak eklendi. Yine bunun da çevirmeni bilgiye ...yine yöneten Nurullah Tuncer. Hı hı. Diğer bir oyun ise Ateşli Sabır. Yine bu da çok Türk tiyatrosunda bilinen... ...farklı topluluklar tarafından sahnelenmiş bir oyun. Scarmetta ee, Antonio Scarmetta'nın bu oyunu... ...belki de tek başına bir insanın öyküsünü se dinlerken... ...arkasında dünya çapındaki bir büyük şairin de... ...öyküsünü bize getiriyor. İşte Şilli Büyük Ozan Neruda'nın... ...ülkesinden sürüldüğü yıllarda... ...İtalya'da tanıştığı bir postacıyla başlayan... ...yaşantısız... ...filme de çekildi çok postacı evet, diye de... O me, ...hep metaforlardan sözler evet. hiç unutamıyorum onu ben... ...yıllar evvel okumuştum... Bir, ...bir şairle gezmek <gülüyor> ya, diye bir şey var... <gülüyor> ya, ...gerçekten öyle... Gerçekten öyle. O, ...o filme de çekilen bu oyun... ...hem bir yanıyla 1930'larda... O karmaşı içindeki Avrupa'nın İtalya'ya yansıyan işte ırkçılığın yükseldiği yerde ama insanların da direnişlerinin karşı koyuşlarının da öyküsünü anlatıyor. Hele hele içinde Neruda'nın az da olsa bulunması oyuna özel bir tabii canım, tabii canım, tabii. renk tabii, tabii. ve Harika. güzellik katıyor. Ee, Jean-Paul Sartre'ın Nekrasov adlı oyununu e, Işık Noyan çevirdi. Yönetmenliğinde Ergun Işıldar yapacak. Bu oyunda Çağımızın sorunlarına bakan diye oyun, o özellikle savaş sonrası hı hı. Fransa'daki değişim ve dönüşüm adına insanların yaşadıkları karmaşayı, sorunları gündeme getiren bir yapıt. Maxim Gorki var şehir tiyatrolarında bu yıl. Hı hı. Uzun yıllardır oynamamıştık. Hı hı hı. Devlet tiyatrosu birkaç oyununu oynadı ama biz de oynayamamıştık. Vasta e, Valeznova adlı oyunuyla. E, Seyirciyle buluşacağız. Koray Karasulu ve Didem Ataç çevirmiş. Hı hı. Yönetmenliğini de Kemal Başar yapacak sanıyorum. Aa, ikinci dönem bu oyunu da tiyatro severler izlemek olanağına kavuşacaklar. Evet Kemal Başar da bu arada hakikaten bu son iki yılda çok güzel çalışmalar yaptı. E, Bunu da şunun için daha çok söylüyorum. Bir de menfaat var yani burada. Benim de Külhan Bey e o müzikalini sahneledi. Bakırköy Belediyelerinde oynuyor hala. Ve çok da başarılı geçen oldu. gün üzerine yazıyı okudum. Keyifliydim. <gülüyor> Diğer bir oyun e, Dario Fo'dan ödenmeyecek ödemeyeceğiz. E, Füsun Demirel'in çevirisi ve Hülya Karakaş'ın yönetimiyle seyirciyle buluşacak. Bu da e, geleneksel tiyatronun e, İtalyan geleneksel tiyatrosunun anlatımını çağdaş tiyatronun anlatımıyla birleştiren Fo'nun bir politik bir oyunu. İtalya'daki hak aramanın özellikle otomotiv, otomotiv sanayindeki hak aramanın. ...çabasının, insanların buna karşı hakları için verdikleri mücadelenin e, işlendiği bir oyun. Evet, Dario Fon'un aynı zamanda Nobel ödüllü bir tiyatro yazarı olduğunu hatırlatalım Aa, evet. dinleyicilerimize. Evet. Dünya çapında büyük bir tiyatro adamı, Tabii. önemli bir e, mesleğimiz adına bir Nobel ödüllü yazarımız, evet. yazar... Ee, sanıyorum ülkesinin de öne çıkardığı yazarlardan birisi. Evet. Diğer bir oyun e, Zengin Mutfa. Bu da farklı tiyatro topluluklar özellikle özel topluluklar tarafından sahnelenmiş şey, bir oyun. Şehir tiyatroları da evet. 70'li yıllarda seyrettim ben. Basip Bey kendisi sahnelenmiş sanıyorum. Öyle mi? Ha, onu hatırlamıyorum. Ya da Ali Taygun olabilir. Ee, sahnelenmiş bir oyun. Ee, çok ilginç. Oyunu da zaten kızı yönetiyor. Oo, Aslı çok, ön gören, çok güzel. Çok e, güzel. Babalar ve Çocuklar. Çok güzel. Müthiş bir bu, oyun o da. Çok bu da bir oyun. 12 Mart öncesindeki gelişmelere sosyalist bir gözle bakan bir yapıt. Ve bu yapıt özellikle 15-16 Haziran olaylarındaki dışarıda gelişen süreci hı hı. bir eve yansıması ve evin deyim yerinde ise alt katına yansımasını anlatan mutfağına yansımasını anlatan güzel bir çok güzel bir oyun, oyun. harika bir oyun. Ee, diğer bir oyun ise İrlandalı yazar Suavo Jakob eee öykülerinden oy, e, Vala Tros Sodot'rin e, oyunlaştırdığı hı. bir oyun Mutfak söyleşileri. Hı hı. E, söyleyemiyorum çünkü İzlandalıların da e, dilleri dönmüyor. Farklı, farklı bir şey tabii. E, çevirisini Ayşe Üner yapmış. Yönetmenliğini Yeşim Koçak gerçekleşti. Yeşim Koçak özellikle herkesin tanıyacağı bir yönetmen. Deneysel çalışmalarıyla <gülüyor> tanıyoruz Yeşim'i. E, şehir tiyatrosunun kadrosunda, grubunda değil ama dışarıdan bize katkı verecek. Harika. Sanıyorum o da etkili olacak. Bunda da yine politik bir söylemi görmek Mümkün. Ufak bir hata bu yeni bir yazarımızın oyunu. Filiz adı güzel. E, yönetmen ise Berna adı güzel. Bu bir çeşit iki kardeşin ortak çalışması. Şehir tiyatrosu onlara sahne olanaklarını sunuyor. Bunlar bizim kısaca bu yıl projelendirdiğimiz ve çalışmaları devam eden ve işte dünden itibaren de sahnelenmeye geçmiş olan oyunlar. Anladım. E, fakat bunun yanı sıra işte geçen sezonun sonunda 3 tane oyunumuz var. Bu 3 oyunumuz e, bu sezonun da yeni oyunu gibi durmakta. Bunlardan bir tanesi Zırhlı Kurt, Kösem Sultan ile Avcı Mehmet, Tarık Günersen'in yazdığı, Erol Keskin'in yönettiği bir oyun. E, bu oyun e, özellikle Osmanlı'nın yavaş yavaş çöküşe geçtiği süreçte Osmanlı Sarayı'na... Farklı bir bakış açısı getiren, e, zaten de alt adından anlaşılabileceği evet. gibi Kösem Sultan'la Avcı Mehmet'in karşı karşıya gelişlerinin sürecini hı hı. E, anlatan e, bir oyun. Sanıyorum izleyiciler keyif alacaktır. Fatih, şu anda e, Fatih Reşat Nuri sahnesinde sahnelenmekte. sahnelenmekte. Diğer oyunumuz ise Gönlümdeki Osman Hamdi. Bu oyunumuzun yazarı Gülsün Siren Kınal. E, Gülsün Hanım'ı da şehir tiyatroları pek çok oyundan tanır. Evet, evet, e, evet. Cahide Sonku ile ilgili yazdığı hmm. oyunlardan... ...onun öncesindeki süreçlerde yazdığı... ...şehir tiyatrolarındaki... E, ...5-6 oyunda imzası olan bir yazarımız. E, o oyunu da Engin Gürmen yönetiyor. Hı hı. Diğer oyun ise... E, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi. Senin oyunlaştırdığın değil mi Zaferciğim? Evet. Yani sevgili dinleyiciler, şimdi söyleştiğimiz arkadaşımız Hilmi Zafer Şahin bunu oyunlaştırdı. Ziya Osman Sabah edebiyatımızda biliyorsunuz çok önemli yere sahip bir sanatçımızdı. Ve hakikaten ben kişisel olarak ve bir yazar, bir tiyatro seyircisi olarak bunun sahnelenmesinden gönendim. Yani doğrusu onur duydum. Evet bundan biraz söz edelim. Ee, bu oyunda İstanbul'u herhalde senin daha iyi bileceğin gibi İstanbul'u anlatan en önemli e yaz e yalnızca bir öykü yazarı değil iyi bir şair olarak tabii, karşımızda tabii, duran tabii. Ziya Osman sabayı gündeme getirmek istedik. E, bu 2010 projesinin de mantığına da daha uygun düştü. Hı hı. Ama teknik nedenlerden ötürü her zaman kurumlarda bu tür şeyler olur. Sezonun sonuna kaldı. O yüzden de 10 oyun oynayıp kalktık. E, ama bu oyun bu sezonda da oynuyor. Hatta e, onu da söyleyebilirim. E, 19 Ekim'den itibaren hı hı hı. işte Zırhlı Kurt'un hemen ardından Fatih Reşat Nur sahnesinde evet. Ekim sonuna kadar oynuyor. Kasım'da nerede oynayacak onu bilmiyorum. Evet. Yönetmeni de söyleyeyim. Yönetmen Can Doğan. Can Doğan, Doğan. Evet. Ee, Can Doğan da pek çok kişi tanıyacaktır. Tabii. Özellikle e, teknik olanaklara tiyatroda geniş yer veren e, reisini onun üzerinden kurgulayan bir yönetmen sanıyorum. ilgi çekecektir. Evet. Ben isterseniz sizde geçim geçen sezonlardan kalan oyunlarımız var. İşte 27 yıldır oynayan Lüks Hayat alemdar, aşk halleri, arzunun onda dokuzu, bekleme salonu, buluşma yeri, intiharın genel provası, bozuk düzen, ben sinema artisti olmak istiyorum, dört kişilik bahçe, binanıyla Temur, e, bozuk düzen, çığ, dullar, düşüş, dünyanın ortasında bir yer, İstanbul Efendisi, kafes, kabere, maskeliler, mefisto, toros canavarı, ...tehlikeli ilişkiler... Ee, ...surname... ...2010... ...Romeo Juliet, tarla kuşuydu Juliet... ...yüzleşme, yaşar ne yaşar ne yaşamaz... ...meraklısı için öyle bir hikaye... Ha, ...kadın hayattır, memattır kadın... ...İstanbul'u hatırası... Ee, ...bu sezonda da... ...seyircilerle buluşacak Mü olan oyunlar... ...müthiş bir repertuar doğrusu... ...müthiş bir repertuar... ...bunun bir nedeni de biz... ...işte İstanbul çok hızlı değişen ve dönüşen bir kent. Hı hı. Yani bu yıl geçtiğimiz yıl diyelim seyretmediğini düşündüğümüz onlarca insanın olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii tabii tabii. Yani belki İstanbul'daki tiyatrolar çok repertuar yenilemekten daha çok farklı semtlerde çok mekana sahip olmalılar diye düşünüyorum. Çok doğru. Yani yeni oyun yani hep söylüyorum işte 17 milyona yaklaşan nüfusuyla İstanbul'da pek çok oyunumuz seyredilmeden kaybolup gidiyor. Değil mi? Değil mi? Evet. Ee, Şeyi de dikkatimi çekti doğrusu. Yani e, kendisinde burada yad ederim e, büyük sanatçımızı, yazarımızı. Azilesinden de üç oyun. Evet. Üç oyun Daha var Daha çocuk oyunumuz mi? da var. Pırtatan Bal'ımız. Pırtatan Bal'da var. İtti dört. Çok güzel yani. Bu da doğrusu çok güzel bir seçim olmuş. Toroç Canavarı da yıllardan beri oynamadı. Evet. ...sanıyorum Levent Kırcalar oynamıştı en son. Yani epey oldu ama. Evet. Yani epey oldu, sene olmuştun. Yirmi sene yaklaştı. Mi? Tabii, tabii, tabii. Biz yani yeniden gündeme getirelim dedik. Evet, çok hoş bir oyundur hatırlıyorum. Çok, çok güzel bir oyun. Cilet kapağı koleksiyonu yapar. <gülüyor> Bizim e, yani belki de dünyaya biraz mizahla bakmakta yarar var. Evet. Çünkü e, artık bu kadar karmaşık olan bir çağda insanlar... ...düşünsel yorgunluklarını... ...mizahla çözmeye çalışıyorlar ama... ...herhalde çıkışlarında daha çok yorulacaklar. Evet, evet, güzel. Sevindirici bir şey. Evet. Yine... E, ...bu sezonda devam edecek olan... ...çocuk oyunlarımız var. İşte bunlardan bir tanesi demin adını andığımız... ...Pırtlatan Bal. Can Basane diye bir oyunumuz var. Karagöz Balıkçı, Şahmeran... ...Kazu, Sokak Kedileri... ...Karagöz Geri Döndü, Uğur Böceği... ...Boncuk, Boya Benek... ...Çizmeli Kedi, Fareli Köy'ün Kavalcısı, Küçük Hayalet, Benim Arkadaşım Yok ve İyi Geceler adlı oyun. Bunlardan bazıları e, ve buna da şimdi Çiçek Prenses eklendiği daha yeni e, Profesör Doktor Hasan Erkin Hı -hı. oyunu e, Ece Ukay yönetiyor. Bu yeni başlayan bir oyunumuz. Hı -hı. E, bunların bazıları bu oyunların işte Uğur Böceği gibi, Boncuk gibi, İyi Geceler gibi oyunlar... Daha çok e, okul öncesi hı hı. gruplara yönelik sahnelerimizde onlara yer veriyoruz çocuk tiyatrosu anlamında. Hı hı. Bir de zaten e, hedef kitle olarak e, saplanmış olan işte 7-8 yaş üzeri 10-13 yaşa evet. kadar uzanan evet. anlamdaki diğer oyunlarımızda hı hı. E, sahnelenmeye devam ediyor. E, şehir tiyatrolarının bir de işte çocuk oyunlarında birkaç tane daha e, ...çalışması var. Onların... ...provaları işte bir kısmı başladı... ...bir kısmı başlayacak. Bunlar da İrmik olan... ...Alexandros... ...Adamopulos'un... ...bir oyunu. İrmik olan... ...Ece Okay yönetecek... ...bunu da. Diğer oyun... ...Deniz Kızı. Aylin Calap yazmış. Hı hı. Yöneten... ...Ebru Kara. Pulmina ve Bilgelik Ormanı... ...diye bir oyun var. Günay Ertekin... ...Ve Handan Er Giydiren yazmışlar yöneten ise handan er giydiren Hı -hı. bir ortak çalışma. Diğeri ise Antrocles ve Aslan Ar Arnot e Haris'in yazdığı, yönetmenliği yönetmeni daha belli olmayan Hı -hı. bir oyunumuz da sanıyorum. Hı -hı. Şubat ayına doğru çıkmış olacak. Şimdi yıllardan beri şehir tiyatrolarının e çok yaygın bir etkinliğini gündeme getirelim şimdi istersen. Mesela genç günlerden ve diğer şeylerden. Kesinlikle. ...belki de önce çocuk şenliğinden söz edelim. ...23 Nisan haftasında... E, ...bundan işte... ...28 yıl önce... E, ...o dönemki tiyatromuzda... ...çalışan arkadaşlarımız bunlar... ...belki adlarını da anlamak daha doğru olacak... ...işte Muratan Munga'nın... E, ...Zuhal Ergen'in... ...işte Neşe Erçetin'in... E, ...öncülük ettiği çalışmalar bunlar... ...bunlar çocuk şenliğini oluşturdular... ...ardından gençlik günlerini oluşturdular... Hı hı. Ve bu yıl 28. .si devam ediyor. Ee, çocuk Şenliği 23 Nisan haftası içinde devam ederken, hı hı hı. Çocuk Şenliği 19 Mayıs civarında devam ediyor ya da e, sezonumuzun kapandığı Mayıs ayı ile başlayıp 15 gün devam eden hı hı. bir çalışma. Ee, burada bunların bir çoğunda biz kendi oyunlarımızı sahnelerken, diğer yanıyla amatör ya da profesyonel topluluklara yer veriyoruz. Evet. Onlar Sahnelerimizi kullanıyorlar. İşte çocuklarla ilgili e, diyelim etkinlikler yapılıyor. Pedagoglar oluyor. İşte okul öncesi eğitimle ilgili oluyor. Çocuk hastalıkları ile ilgili oluyor. Bir yanıyla da velilere onlar evet. oyun seyrederken güzel, evet. çocuklara da bu tür çalışmalar yapılıyor. Hem hemen burada tam yeri gelmişken senden bir söz alma şansını belki ele geçiririm diye hemen araya giriyorum. İstanbul Eczacı Odası'nın hem eczacıların oynadığı, benim yönettiğim... Ee, ...bir tiyatro kolu var... ...bu sene 14. yılı... ...bir de eczacı çocuklarının oynadı ...yine benim yö yazıp yönettiğim bir oyunu oynayacaklar... Ee, ...bu da eczacı çocuklarının oynadığı... ...çocuk tiyatrosu İstanbul Eczacı Odası'nın... ...şimdi biz demek ki... E, ...genç ve çocuk şenliğine... ...adayız. ...adayızsınız çünkü en azından orada... ...bunun sorumluluğunu yürüten Betül arkadaşıma... ...ve Tolga arkadaşıma... ...genç günlerin <bilin> yöneticisi... <gülüyor> ...Tolga arkadaşıma iletiyorum... ...onlar... ...herhalde bu çalışmanın ajandasında size yer verecek. Teşekkürler. Ee, bir de bizim e, genç eğitim birimi çalışmamız var. Ee, birkaç yıl önce kaybettiğimiz Neşe Erçetin'in evet, kurduğu evet, evet, bir birim evet. bu. Büyük emek verdi o birime. Çok bilmez ee, miyim? Orada da e, dokuz, deyim yerinde ise 9 yaşta 11-12 yaş arasındaki çocuklara... tiyatromuzun sanatçıları farklı alanlarda... Ee, dersler veriyor İşte danstı, Müzikti e, Diksiyondu harika. Sahne tasarımıydı harika. O tür etkinlikler yapıyorlar Ona güzel. bir ön geleceğin bu, seyircisini hazırlamak yani, tabii, Çok iyi düşünülmüş İki değişik yerde yapılıyor ee, Anadolu yakasındakiler Ümraniye sahnemizde hı hı. Avrupa yakasındakiler Kağıthane'deki sahnemizde bu eğitimi görüyorlar Bu çok iyi düşünülmüş bir şey doğrusu Haftada iki gün Haftada iki gün harika Şimdi şehir tiyatroları bir de belki de yılların getirdiği şeyden ötürü en fazla proje üretmiş olan şey. Yani Türkiye proje üreten bir ülkede biz gerçekleştirdiklerimiz herhalde oldukça fazla. Hı hı. Bunlardan bir tanesi Çağdaş Gösteri Sanatları Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi. Hı hı. Genel Sanat Yönetmenimiz Ayşen'in Şamlıoğlu'nun öncülüğünde kurulan bir çalışma. Başına da gene ülkemizde... E, bu tür çalışmalarıyla tanıdığımız Emre Koyuncuoğlu getirildi. Evet, evet. Bu çalışmalar e, e, geçen yıl başladı. Bu top grubun, bu merkezin çalışmaları e, bu yılda devam edecek. Geçen yıl ulusal ya da ulusal, uluslararası anlamında pek çok kişi orada kendi alanlarında hmm. gösterim sanatlarına ilişkin eğitim verdiler. Hmm. Ve bu eğitimlerin sonucunda da e, pek çok tiyatro insanı, bir ile farklı tiyatro alanlarını tanımak şansına kavuştu. Bir ile de dünya çapında kişilerle de evet. tanıştılar. Evet. Evet, evet. Hatta hatta bu yılki pek çok çalışma Fransız kültürüyle bağlı olarak Fransız Fransa'daki konservatuvarla birlikte yürütülecek. Harika. Güzel olacağını zannetiyorum. Evet. Örneğin Ekim ayı içinde birkaç tane çalışma var. E, Ata Ünal'ın öğretim görevlisi yapacağı bir çalışma 5-9 Be, Ekim pardon 5-9 Ekim tarihler arasında antik Yunan metinlerine çağdaş yorumlama olacak. Bu bir dramatürgi atölyesi. Hmm. Bunlardan da Zincire vurulmuş Prometüs'ü ben tanıtacağım. <gülüyor> Çok güzel. E, yine 12-16 Ekim tarihler arasında Karşı Gerçekçilik e, adlı bir çalışma olacak. Hmm. Şahika Tekant bulunacak bu ekibin başında. Bu bir oyunculuk atölyesi çalışması. Hmm. <gülüyor> 19-23 Ekim tarihler arasında ise Odysseus'u yeniden okuma diye bir gene dola, doğaçlama tiyatrosu yapılacak. Bu da Serdar Bilici'nin yaptığı bir çalışma. Hı hı. 24 Ekim 4 Kasım tarihler arasında ise İstanbul'un ruhunda evrilen beden diye bir çalışma. Doğaçlama atölyesi bu da. İtalyan sanatçı Alexandra Pouletti'nin yönetiminde gerçekleşiyor. Evet, olan bir çalışma. Bu atölye, atölyeler... E Hangi grup izleyicileri açık? Yani özel bir... Daha çok bunlara meslek insanlarına yönelik Değil çalışma. Değil Tabii. E, Sayıları da doğal olarak e, yararlılık anlamında Hı -hı. az tutuluyor. 20 kişiyi geçmiyor Hı -hı. ya da 25 kişiyi geçmiyor bu etkinliklerin. E, bir şekilde şehir tiyatroları bunları yazılı ya da bülten olarak duyuruyor. Hı -hı. Zaten orayla bağlantısı olan onlar ya da sanatçı arkadaşımız var. Hem kendi kurumumuzdan hem dışarıdan. Onlar bu atölyelerinde... Doğal adayları gibiler. Hı hı, hı. Çok güzel düşünülmüş doğrusu. Çok güzel düşünülmüş. Ee, çalışmaları, repertuarı anlattın. Sahnelerden söz ettin. Ee, şimdi ben sorayım bakalım. Öyle ya şehir tiyatroların seyirciden beklentisine. Seyirciden beklentimiz çok. Hı hı. Birkaç nedenden ötürü çok. Her şeyden önce tiyatro izlenmesi gereken bir sanat alanı. İzlenmedikçe anlamını yitiren, değerini yitiren, Tabii ki. kendi içine kısılan, kısıldıkça kendini kaybeden bir sanat. Hı hı. Pek çok ülkede bu süreçlerde yaşandı. Tiyatro unutuldu gitti. Ee, aslında yaşamda bir oyun oynuyoruz ama oyunun kendi yüzümüze bir ayna gibi tutulmasını istemiyoruz. Ee, belki de insanlar tiyatrodan uzaklaşırken bunu yapıyordu. 17 milyonluk bir kentte de insanlar lütfen arada bizim aynalarımıza gelsinler. Ama ben bu konuda pek karamsar değilim doğrusu. Şimdi izleyebildiğim kadarıyla şehir tiyatrolarında, devlet tiyatrolarında salonlar hepsi dolu. Dolu ama bu sayı yeterli değil. Yani o tamam. devlet tiyatrosunun ya da bizim ulaştığımız sayı 17 milyonluk bir kentte eğer 500-600 binde kalıyorsa... Bu güzel tamam, bir şey bu bunu söylemiş olman çok güzel bir şey yani bunu arzu etmek bir defa güzel bir şey tamam ona, ona iş diyeceğimiz yok keşke 17 milyonun tümü tiyatro seyredebilirse bizim dünyamız daha başka olur ee, İşte dünyayı e, belki her sanat gibi değiştirmeye soyunuyor tiyatro Buna istiyoruz ki İstanbullular da katılsın evet. Bak, yani Bir da... insan hmm. değişir bir kent değişir Tabii. kent değişir, ülke değişir. Tabii tabii, tabii, tabii, tabii. Burada hemen aklıma şu geldi doğrusu, bizim rahmetli yazarımız Recep Bilginer'den ben dinlemiştim bunu. Ve sonra araştırdım, doğru da bir şey. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın durumu malum. Taş, taş üzerinde kalmamıştı. Nusil Bey'in yazısı var o konuda çok Ö Belki de oradan aktardı doğrusu, evet bilmiyorum. Efendim, Barış, savaş bittikten sonra Barış'ın daha ilk günlerinde ilk önce bir hastane yapmışlar, sonra bir tiyatro yapmışlar. Çünkü ya. E, tiyatronun bir e, gücü var. Bu güç yalnızca bir insana bir şeyi anlatma gücü değil. Evet. Sanatları buluşturma gücü. Evet. Yani orada ressam da, heykeltraş da, tabii. müzisyen de, Dans. e, dansçı da tabii. kendine yer bulacaktır. Tabi. Tabi. İşte o zaman e, tiyatronun yalnızca gücü ortaya çıkmayacak, sanatın gücü ortaya çıkacak. Belki de operanın, balenin ve tiyatronun gücü de burada yatıyor. Değil mi? Değil mi? Evet. Buluşturucu yanım. Sevgili dinleyicilerimiz, Sanat ve Sanatçılar programının bu haftaki konuğu Sayın Hilmi Zafer Şahin idi. Zaferciğim katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün eczacılara da hem kendi hakları için mücadelelerinde hem de bizim için gösterdikleri fedakarlıkta ee, İyi bir yolculuk. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz